Tanrınız bir tek Tanrıdır. Ondan başka Tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek, onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, Rüzgarları ve gök ile yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. Ayeti geçen ilah kelimesi, Türkçedeki tanrı kelimesinin karşılığı olup, Arapçada kulluk etmek veya hayret ve şaşkınlık içinde kalmak, Gönülden bağlanıp sığınmak, kökünden mastar, isimdir. Ve tapınılan, yüceliğinin karşısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılıp sığınılan manalarını ifade eder. Vahit kelimesi ise eşi, dengi ve benzeri olmayan, her yönden bir ve eşsiz olan anlamına gelir. Ayette müşrik Araplar ve türlü şekillerde tevhid inancını zedelemiş olan ehli kitap da dahil olmak üzere, bütün insanlık, Allah'tan başka varlıkları tanrı tanımaktan, uydurma tanrılar edinerek onlara tapmaktan vazgeçip bir tek tanrıya inanmaya, tevhid inancına çağrılmakta, bütün insanların tanrısının ve mabudunun eşsiz, benzersiz, tek tanrı olduğu, ondan başka bir tanrı bulunmadığı vurgulanmaktadır. Şu halde yalnız onu tanrı tanıyıp ona kulluk etmek gerekir. O sadece bir toplumun tanrısı değil, bütün insanlığın tanrısıdır. Çünkü ondan başka tanrı yoktur. Ayetteki ''La ilahe illahu" cümlesi, kelime-i tevhidle aynı anlama gelir. Rahman ve Rahim ise Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri arasında gösterilmiş olup, bunlar Allah'ın yarattıklarına karşı merhamet ve şefkatinin genişliğini, nimetlerinin bolluğunu dile getiren isimlerdir. Allah'ın birliğini, eşsiz, benzersiz ve bir tek Tanrı olduğunu, ondan başka bir Tanrı bulunmadığını, O'nun Rahman ve Rahim olduğunu bildiren ayetin ardından bütün bu bildirilenlerin kanıtları olmak üzere 164. ayette 8 ayrı kozmolojik delil sıralanmaktadır. 1. Göklerin yaratılışı 2. Yerin yaratılışı 3. Gece ve gündüzün değişmesi 4. Gemilerin denizlerde seyretmesi 5. Yağmurun yağması ve onunla ölü haldeki toprağın canlanıp yeşermesi 6. Yeryüzünde her çeşit canlının gelişip yayılması 7. Rüzgarların çeşitli yönlere doğru hareket etmesi 8. Bulutların yer değiştirmesi Bütün bu kanıtların insanı kuşatan... O'nun her gün görüp durduğu, içinde yaşadığı alelade tabiat olaylarından seçilmiş olması ilgi çekicidir. Buna göre insanoğlu, her an Allah'ın varlığını, birliğini, kudretinin yüceliğini yansıtan kanıtların ortasında yaşamaktadır. Tabiat bizatî mucizedir, fakat insan tabiat olaylarını her gün görüp durduğu için bu olaylardaki tecellilerin farkında değildir. Mesela gökler yani gök cisimleri ve bunların sistemi başka türlü kurulsaydı, yer başka türlü yaratılsaydı orada bildiğimiz hayat düzeni ve canlılar olmazdı. Gece ve gündüzün aynı düzen içinde durmadan değişmesi yalnız insanlar için değil bütün canlılar ve özellikle bitkiler için pek çok yarar sağlamaktadır. Gemilerin denizlerde seyretmesi esasen nakil araçlarının ve bu araçları kullanıp yararlanmamızı sağlayan ilahi yasaların varlığımızı devam ettirip hayatımızı rahatlatmadaki önemine örnek teşkil eder. Yağmur, dünyayı yaşanır kılan en önemli tabiat olaylarındandır. Rüzgarın çeşitli yönlere doğru esmesi, keza bulutların çeşitli yönlere hareket etmesi de meteorolojik olayların düzeninden bitkilerdeki döllenmeye ve yağışların dağılımına kadar sayılamayacak derecede geniş yarar sağlamaktadır. Allah var olduğu içindir ki tabiat vardır ve tabiattaki düzen sürmektedir. Tabiatın düzenli işleyişi Allah'ın sadece varlığını değil, O'nun birliğini, ortaksızlığını, bilgisinin, İradesinin ve kudretinin mükemmelliğini, sürekliliğini, eşya üzerindeki tasarruf ve tesirini de kanıtlamaktadır. Çünkü onun evrene yönelik ilgisi bir an duracak, kesilecek olsa evren o anda yok olur veya ortada sadece bir kaos kalırdı. Bu kısa açıklamalar da gösteriyor ki, vahiy kitabının yanında kainat kitabı da bize Allah'ı kanıtlayan ayetlerle doludur. Fakat bu ayetleri ancak aklını kullananlar görüp anlarlar. Bu sebeple, ayetin sonunda bütün bu sıralanan varlık ve olaylarda aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır, buyrulmuştur. Zira, Akıl, Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimetlerden biri olup, insanın başka konularda olduğu gibi yüce yaratıcının varlığını, birliğini ve kudretini kanıtlayan olayları sağlıklı olarak inceleyip doğru sonuçlara ulaşabilmesi için de akıl yeteneğini doğru işletmesi gerekir. Fahrettin er raziye göre bu ayet, yaratıcının varlığını kanıtlama hususunda sadece geleneksel bilgilerle yetinmeyip, akli delillerden de yararlanmanın gerekliliğini göstermektedir. Tabiattaki varlıkların ve olayların doğru incelenmesi, gözlenmesi, bu alanda bilimsel hakikatlere ulaşılması ve bu suretle tabiattaki ilahi düzen ve kanunların keşfedilmesi, nihayet tabiatta bizi Allah'a götüren ayetlerin görülebilmesi için de inceleme, görme ve keşfetme yöntemleri demek olan tabiat bilimlerini öğrenmek gerekir tabiatı inceleyecek ilmi yetişmişliğe sahip olmayan bir kimsenin oradaki kanunları ve ayetleri görmesi, yakalaması da mümkün değildir. Bu da gösteriyor ki, Kur'an bizi bilgi ve bilim dünyasından geçirerek imana ve hidayete götürmektedir. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren